ieo.org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusuna gelince, Sosyal Güvenlik Kurumu yurtdışı sigortalı reçetelerini nasıl hazırlayabiliriz? Reçete girişi yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir. Medula Reçete Provizyon ekranına yurtdışı reçetelerini deneme reçetesi olarak kaydetmek gerekir. Bunun için TC Kimlik No. yerine SSK çalışan kapsamında 11 adet 1, SSK emekli kapsamında olunca 11-2 olarak giriş yapılır ve provizyon çıktısı alınır. Daha sonra manuel reçete girişi ekranı kullanılarak ilaç takip sistemi bildirim işlemi yapılır. Manuel reçete giriş bölümü tıklandığında açılan pencerede reçeteye uygun olarak işaretli alanlar doldurularak kaydedilir. İşlem tamamlandıktan sonra açılan pencereden İTS karekot işlemleri butonu tıklanır İTS satış bildirimi yapıldıktan sonra geri Dön butonuna basılarak bir çıktı alınır. İlaç takip sisteminin bildirimini iptal etmek ister ise bunun için öncelikle İstanbul Eczacı Odası web sayfasının e-kütüphanede mevcut bulunan dilekçe örneği alınır. Gerekli bölümleri doldurarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na faks olarak gönderilir ve ondan sonra iptal işlemleri yapılır. Reçeteye eklenecek belgeler nelerdir? Bunlar deneme provizyon çıktısı, ITS satış bildirim çıktısı, hastanın müstahaklık belgesi, kimlik fotokopisi gerekmemektedir. Eğer gerekli ise yani var ise rapor ve tahlil belgeleri. Fatura hazırlanırken nelere dikkat etmek gerekir dersek bunlar için her ülke için ayrı fatura kesilmesi gerekmektedir. Fatura üzerinde brüt tutar, eczane iskontosu, hasta katılım payı, muayene ücreti, eczane hizmet bedeli ve net tutar gösterilmesi gerekmektedir. Reçete döküm listesi hazırlanırken dikkat edilecek hususlar. Her ülke için ayrı olarak Excel formatında bir liste hazırlanır. Bu listede hasta adı soyadı, reçete tarihi ve veriliş tarihi, reçete toplam tutarı, iskonto tutarı, katılım payı, muayene ücreti, eczane hizmet bedeli ve ödenen tutar belirtilmelidir. Reçete kolisi hazırlanırken dikkat edilecek hususlar ise, yurt dışı reçetelere mavi koli içerisinde konulur, yurt dışı reçetelik kan ürünü reçetesi ise kırmızı kolide teslim edilir. Koli takip sisteminden alınan rezervasyon formundan bir tanesi koli üzerine yapıştırılır, diğer dört tanesi ise koli içine konulur. Reçete döküm listesi ve faturadan bir asıl, 3 fotokopi. Reçete ve eklerinden bir asıl, bir fotokopi. Bunlar e, reçete, deneme provizyon çıktısı, İTS satış bildirim çıktısı, hastanın müstahaklık belgesi, rapor ve tahlil. Asıllar ve fotokopiler ayrı olacak şekilde koli içerisine konulur. Bugünkü soru ve cevabımız bu şekildeydi. Yeni bir soru-cevap programında görüşmek üzere, hoşçakalın. Soru-cevap. Hazırlayan Esman Eczacı Gülcan Kılıç.